Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle kitab Enbiya Aleyhissalatu Vesselam Peygamberlerin Haberleri Kitabı Birinci bab Adem Allah'ın salavatları üzerine olsun ile zürriyetinin yaratılmaları babı Salsal kum ile karıştırılmış kuru çamurdur Panus'un ses çıkarışı gibi ses çıkarır. Muntinum denilir. Bununla salle veya yani ses verdi demek isterler. Fiilin başı katlandı da salsal oldu. Nitekim kapıyı kapatma sırasında sallal babu veya salsara denilir ki pek şiddeti haykırdı ve pek gürültü çıkardı demektir. Bu kepkeptuhu gibidir ki aslı Kebet tuhu, onu çukur yere attım idi demek istiyor. Femered bihi, gebelik e, havvada devam etti. Havva gebeliği tamamladı. En la tescude, en tescude secde etmek demektir. Yani buradaki la zaittir. İkinci bab, Yüce Allah'ın şu kavli. Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de biz seni hamd ile tesbih ve seni taklis edip dururken orada bozuluculuk edecek, kanlar dökecek kimseyi mi yaratacaksın demişlerdi. Allah da sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim demişti Bakara Suresi 33. ayet. İbni Abbas Lema aleyhi hafizum illa aleyhi hafizum dur. Et Tarık suresi 4. ayet. Yani lemma illa manasıındadır. Fi Tepedin El suresi 4. ayette şiddetli bir yaratış içinde ve riyaşen El Araf 25. ayet maldır dedi. Diğerleri erriyasun verishu bir şeydir O da elbise nevinden zahir olan bir şeydir dediler. Matum ve ve'l Vak'a suresi 58. ayet kadınların rahmindeki muzfedir. Mücahid dedi ki: "İnnehu ala vaz'ihil kadirun." Kadiru. Et-Tar suresi 8. ayet. O erkeklik organı içindeki muzfedir. Her şeyden de çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Ez-Zariyat suresi 49. ayet. Ve benzerlerinde yarattığı her şey çifttir sema çifttir. Yani mukabili olan şey ona nispetle çifttir. Sema arz, kara deniz, cin ins gibi. El vitro ise aziz ve celil olan Allah'tır. Fi asmani tarkuyim ettin sure 4. ayet. En güzel yaratılışta. Esfe safilin illa men amene. Husren dalalindir. Sonra illa men amene diye istisna etti. Lâzım'un İstifâ Suresi 11. ayet. Lâzım'un Nun şâküm. El Vakıa Suresi 61. ayet. Dileceğimiz herhangi bir yaratılışta bir bihu hamdi bi hamdike. El Bakara Suresi 33. 30, 30, 30. ayet. Biz seni tazim ediyoruz, yani seni her nostanlıktan uzak kılmak ve Subhanallahi ve bir hamdihi demek suretiyle ve Ebu Ali'ye derken Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı Bakara suresi 37. ayet kahvindeki bu kelimeler Rabbına zalıma enfusuna ve inlem taafirlana ve terhamna la nakuunenne ha minel haserin el-Ara suresi 23. ayetteki duasıdır. Faizallahu ma yani şeytan Adem ile Havva'yı günaha çağırdı. el Bakara suresi 259. ayet değişmemiş. Değiştirici. El-Mesnun değişen. hematinin cemidir. Ki o da değişken çamurdur. Yahsifani aleyhiman min varakil cemme El-Araf suresi 21 Taha suresi 121 yama almaktır. Onlar yaprakları birleştiriyor ve birbiri üzerine yamıyorlardı. Sevatuhuma El-Bakara suresi 20. ait, Ferslerinden kinayedir. Metavun illahinin El-Araf suresi 24. ait. Burada kıyamet gününe kadar demektir. Araplar indindehin Bir saatten adedi sayılmayana kadardır. Kabuluhu Araf suresi 27. ayet onlardan olan sınıf ve taife demektir. Bize Abdülazak, Mamer İbn Raşid'den, o da Hemman İbn Münebbihten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Adem'i yarattı. Boyunun uzunluğuna atmış zira idi. Yaratılması tamamlandıktan sonra Allah Adem'e, Haydi meleklerden şunların yanlarına git de onlara selam ver. Ve onların senin selamını nasıl karşıladıklarını iyi dinle, işit. Çünkü bu hem senin hem de senden sonra zürriyetinin selamlaşmasıdır buyurdu. Bunun üzerine Adem meleklere Esselamu Aleykum, selam üzerinize olsun dedi. Onlar da Esselamu Aleyke ve esenlik ve Allah'ın rahmeti üzerine olsun diye karşıladılar. Ve selamlarını ve Rahmetullahi kısmını ziyade ettiler ki bu selamlaşmanın ilk meçruiyeti ve bu sözle söylenişidir. Adem beşerin büyük atası olduğu için cennete her giren kişi Adem'in bu güzel suretinde girecektir. Adem'in sonra gelen torunları onun güzelliğinden ve uzunluğundan eksilmeye devam eder. Nihayet bu eksiliş şimdi bu ümmette sona erdi. Ebu Hureyre radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete ilk girecek olan zümre yüzlere ayın 14. gecesindeki parlak suret üzere girerler. Sonra bunların arkasından girecek olanlar da gökte en parlak ışık meşreden yıldızın parlaklığı üzerinedirler. Cennetlikler orada işemezler, dışkı çıkarmazlar, tükürmezler, çümkürmezler. Onların cennetteki tarakları altın, terleri misk, burdanlıklarının yakacağı el-ulvetu ve el uncacı denilen güzel kokulu çubuktur. Onların zevceleri el hur in denilen iri ve şahin gözlü dilberlerdir. Onlar bir tek adamın hilkati, babaları Adem'in yükseklikte 60 zira olan sureti üzeredirler. Ebu Selam'ın kızı Zeynep'ten o da Ümmü Selam'a tahsis etti ki Ümmü Süleym radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah haktan yani hakkı beyan etmekten hayal etmez. Bir kadın iltiham olduğu zaman gusül vazip vacip olur mu diye sormuş. Resulullah kadın suyu yani uyandığında ıslaklık gördüğü zaman evet buyurmuştur. Orada bulunan Ümmü seneme görmüş ve da iltiham olur mu demiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olmasa çocuğa kendisi, çocuğu kendisine ne ilere nasıl benzeyebilir buyurmuştur. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmesi haberi Abdullah İbni Selam'a ulaştı. Abdullah hemen Resulullah'a geldi ve ben sana üç şey soracağım ki bunların cevaplarını peygamberden başkası bilemez. Dedi. A. Kıyamet alimlerin, alem, alametlerinin ilki nedir? B. Cennet ahalisinin cennette yiyecek, yiyecekleri ilk yemek nedir? C. Çocuk hangi şeyden dolayısıyla babasına benzer ve hangi sebeple anasının soyuna çeker? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meseleleri biraz önce Cibril bana haber vermişti buyurdu. Emes dedi ki bunun üzerine Abdullah bu Cibril melekler arasında Yahudi düşmanıdır dedi. Resulullah soruların cevaplarına başlayarak A. Kıyamet alametlerinin birincisi bir ateştir ki o insanları doğu tarafından batı tarafına sürecektir. B. Cennet ahalisinin yiyeceği ilk yemek balık ciğerinin sakmış olan fazlasıdır. C. Çocuğun baba ve ana suylarına benzemesine gelince erkek kadınlar cinsi münasebette bulunduğu sırada erkeğin suyu kadınınkinin önüne geçerse çocuk babaya benzer. Kadının suyu erkeğinkinin önüne geçerse çocuk anaya benzer buyurdu. Bu cevaplar üzerine Abdullah İbni Selam ben şehadet ediyorum ki sen muhakkak Allah'ın Resulüsün dedi. Bundan sonra İbni Selam devamla ya Resulallah Yahudiler insanı hayrette bırakacak surette yalan söyleyen, asılsız isnat ve iftiralarda bulunan haksız bir millettir. Eğer sen beni onlardan sormadan önce benim Müslüman olduğumu duyup öğrenirlerse muhakkak onlar senin yanında bana akla gelmedik iftiralarda bulunurlar. Onun için evvela sen beni onlardan sor dedi. Bunun akabinde Resulullah'ın huzuruna bir Yahudi zümresi geldi Abdullah da evde bir yere girip çekili verdi. Şimdi Resulullah Yahudilere, ''Abdullah İbni Selam sizin içinizde hangi derecededir, nasıl bir adamdır?'' diye sordu. ''Yahudiler o bizim alimimizdir, en alimimizin oğludur. Yine Abdullah bizim en hayırlımızdır ve en hayırlı simamızın oğludur.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah, Ab ''Abdullah Müslüman olduysa ne dersiniz?'' Siz de Müslüman olur musunuz diye sordu. Yahudiler böyle şeyden Allah onu korusun diye karşıladılar. Bunun üzerine Abdullah Yahudilere karşı çıktı ve Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Şüphesiz bilirim ve bildiririm. Allah'tan başka ilah yoktur. Tapacak başka yine bilirim ve bildiririm. Allah'ın elçisidir Muhammed dedi. Ve bu defa Yahudiler o bizim şerlimizdir, şerlimizin oğludur demeye başladılar. Ve İbn-i Selam'ın <gülüyor> namusu, nesebi şerefi hakkında türlü iftiralarda bulundular. Bize Mamer İbni Raşid Heman'dan, İbni Münebbihten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarzda haber verdi. Yani eğer İsrail oğulları olmayaydı et kokmazdı. Havva anamız olmayaydı. Kadın cinsiz zevcine hiyamet edip aldatmazdı buyurduğunu rivayet etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size kadınlar hakkında hayırlı olanınızı vasiyet edip dilerim. Çünkü kadın eğe yaratılmıştır. Bu kemikte en eğrişe yani üst kısım üst taraftır. Eğer sen Eğri kemiği doğrultmaya savaşırsan onu kırasın. Onu kendi halinde bırakırsan daima eğri kalır. Öyle kullanırsın. Onun için size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Bize Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh tahtis edip şöyle demiştir. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahtis etti ki kendi doğru söyler, kendisine de doğru söylenir. Sizin her birinizin yanlışı, ya, sizin her birinizin yaratılışı başlangıçta ana baba maddeleri 40 gün ananın karnında toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman yani 40 gün içinde katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yine o kadar zaman içinde mudra yani bir çiğnem ete dönüşür. Sonra Allah ona dört kelime ile bir melek gönderir ve onun ameli, eceli, rızkı, şakı ve sahip olduğu yazılır. Sonra ona ruh üflenir, çenin canlanır. İndi sizden bir kişi bu fıtratı gereği dünyada, cehennem ehlinin işlerini işler de hatta kendisiyle cehennem arasında yalnız bir kulaş mesafe kalır. Bu sırada meleğin ana karnında yazdığı yazı onun önüne geçer. Bu defa o kişi cennet ehlinin işini işler de cennete girer. Ve yine kişi cennet ehlinin işlerini işler hatta kendisiyle cennet arasında bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada meleğin yazdığı yazı oyunu geçer de artık ah, cehennem ehlinin işini işler ve cehenneme girer. Bize Hammad İbni Zeyd, Ubeydullah İbni Ebi Bekir İbni Enesan, o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah rahimde bir melek tevkil etmiştir. Melek ey Rabbim bir nütfedir. Ey Rabbim bir kampıçısıdır. Ey Rabbim bir çiğnem ettir der. Allah onu yaratmak yani suret vermek istediğinde melek ey Rabbim erkek midir yahut dişi midir? Bedbaht mıdır yahut Mesut Bahtiyer mıdır? Rızkı nedir? Ecel nedir? Sorularını sorar. Bunlar o anasının karnındayken böylece yazılır. Bize Şube Ebu İmran el-Cevni'den o da Enes'ten tahdis etti. Enes bu hadise Resulullah'a yükseltiyor. Yani onun şöyle buyurduğunu söylüyordu. Allah kıyamet gününde cehennemliklerin Azapça en hafif olan birine yeryüzünde mal olarak ne varsa hepsi senin olsa şu azaptan kurtulmak için onu feda eder miydin diye soracaktır. O da evet feda ederdim ya Rabbi diyecek. Bunun üzerine Allah fakat sen Adem atanın iken ben senden şimdi göze aldığım fedakarlıktan daha ehven bir şey istemiştim ki bana ortak koşmaman ve nankörlük etmemendi. Fakat sen dünyaya gelince tevhidden çekinip müşriklüğe yapıştın diyecektir. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir nefis zulm ile öldürülmez ki ille, onu, ille onun kanından yani kanının günahından birinci Adem atanın oğluna bir pay ayrılır. Çünkü o öldürme adetini koyanların birincisidir. Ruhlar sınıf sınıf toplanmış cemaatlerdir. Üçüncü bab. <gülüyor> Buhari der ki Ve bize Elleis saat Yahya İbni Saib'den O da Emre Bintu Abdurrahman'dan söyledi ki Ayşe radiyallahu anh söyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim şöyle buyuruyordu. Ruhlar sınır sınır zümre zümre toplanmış cemaatlerdir. Bundan ötürü işlerinden birbirleriyle tanışanlar sevişip anlaşmışlardır. Aralarında birbirleriyle birleşemeyen yahut da ise dünyada iktirafa düşmüşler anlaşamamışlardır. Ve Yahya İbni Eyyub şöyle dedi. Bana Yahya İbni Sahip El Ensari yukarıda geçen hadisi tahdis etti. Dördüncü bab. Aziz ve celil olan Allah'ın şu kavli, babı. Andolsun Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir tanrınız yoktur. Ben büyük bir gün üstünüze gelecek azabından cidden korkuyorum dedi.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 İbni Abbas dedi ki Badiyer Rey Hud Suresi 27. Ayet Düşünmezlik bize ilk anda zahir olan aklı Hud 44 Ey sema suyunu tut Vefat Tenur Hud Suresi 40. Ayet Fırın kaynadığı zaman yani tencerenin kaynadığı gibi su yükselip fışkırdığı zaman demektir. İkrim'e de yeryüzüdür dedi. Mücahit El-Cudi Hud suresi 44. ayet Cezire yani Dicle ile Fırat arasında bir dağdır. Debun El-Mu'min 31. 31. ayet hal gibidir demiştir. 5 bab Yüce Allah'ın şu kavli babı, Hakikat biz Nuh'u kavmine kendilerine elem verici bir azap gelmezden evvel kavmini korkut diye gönderdik. Dedi ki ey kavmin, muhakkak ki ben size başınıza gelecek azaptan apaçık korkutan bir peygamberim. Allah'a kulluk edin, ondan korkun, bana itaat edin diye gönderildim. Ta ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını mağfiret etsin. Sizi mukadder bir müddete kadar geciktirsin. Şüphe yok ki Allah'ın tayin ettiği müddet, Gelince geri bırakılmaz. Eğer bilseydiniz, dedi ki, Ey Rabbim, ben karnını hakikaten gece gündüz davet ettim fakat, benim davetim kaçmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Hakikat, ben senin kendilerine mağfiret etmen için, onları ne zaman davet ettimse, parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, ayak dilediler, büyüklük tasladılar da tasladılar. Sonra ben onlara hakikaten en yüksek sesimle çağırdım. Sonra da onları hem ilan ederek davet ettim, hem kendilerine gizli gizli söyledim. Artık dedim Rabbimizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok yarlı yarlıgayıcıdır. O sayede... O üstünüze bol yağmur salıverir. Sizin mallarınızı, oğullarınızı da çoğaltır. Size bağlar, bostanlar verir. Size ırmaklar akıtır. Ne oluyor size ki? Allah'ın sizi bir vakar ve şeref sahibi yapmasını emel edinmezsiniz. Halbuki O sizi hakikat, türlü türlü tavırlar, hallerle yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü birbiriyle, Ahenk olarak nasıl yaratmış? Onların içinde ayı bir nur yapmış. Güneşi de bir kandil olarak asmıştır. Allah sizi yerden ot gibi bitirdi. Sonra sizi yine onun içine döndürecek. Yani sizi yeni bir çıkarışla tekrar çıkaracak. Allah yeri sizin gibi bir döşek yapmıştır. Sizin için bir döşek yapmıştır. Onun geniş yollarında gezip dolaşınız diye. Nuh dedi, ey Rabbim, hakikat onlar bana isyan ettiler. Mallarını ve evlatlarını kendilerinin hüsranından başkasını artırmayan kimselere uydular. Bunlar da büyük hileler, dolaplar, melanetler yaptılar. Halk tabakasına sakın tatlılarınızı bırakmayın. Hele Vett'ten, Suvadan, Yağustan, Yağuk'tan, ve nesilden zinhar vazgeçmeyin dediler. Hakikaten onlar birçoklarını baştan çıkardılar. Sen ey Rabbim o zalimlerin şaşkınlığından başka şeylerini artırma. Bunlar günahlarından dolayı suda boğuldular. Ardından da büyük bir ateşe atıldılar. O vakit kendileri için Allah'tan başka yardımcıyı da bulamadılar. Nuh şöyle demişti ey Rabbim. Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü eğer sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar. Kötülükten, öz kafirden başka da evlat doğurmazlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı iman etmiş olarak evime giren kimseleri, kıyamete kadar gelecek erkek müminleri ve kadın müminleri sen yarlığa, Zalimlerin helakından başka bir şeyini arttırma. Nuh Suresi 1. ayetten 28. ayete kadar. Onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o Karmine demişti. Ey Karmin, eğer benim aranızda duruşum Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa ne diyeyim? <gülüyor> Ben ancak Allah'a dayanıp güvenmişimdir. Siz ve ortaklarınıza artık toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Bilaheve bu işiniz size hiçbir tasa olmasın. Sonra hükmünüzü bana icra edin. Bana mühlet de vermeyin. Eğer benim öğütlerimden yüz çeviriyorsanız, ben sizden bu hususta zaten hiçbir mükafat istemedim. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ben onun emrine boyun eğen, ondan başkasına hiçbir ümit beslemeyen Müslümanlardan olmamla emrolundum. Yine onlar kendisini tekzip ettiler. Biz de hem onu hem gemide beraber bulunan kimseleri selamete erdirdik. Ve bunları yeryüzünde halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Bak korkutulanların sonu nice olmuştur Yunus suresi. 71'den 73. ayete kadar. Ezzurri şöyle demiştir. Salim şöyle dedi ve İbni Umer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde ayağa kalktı ve Allah'ı layık olduğu sıfatlarla öldü. Sonra deccalı zikrederek şöyle buyurdu. Ben sizi katı surette deccalın şerrinden korkuturum. Peygamberlerden hiçbir peygamber hariç olmamak üzere. Muhakkak ki kendi kalmini her yalancı deccal'dan korkutup uyarmışlardır. Yeminle söylerim ki Nuh peygamber de kalmini ondan korkutup uyarmıştır. Lakin şimdi ben sizlere onun hiçbir peygamberin bilsinler diye kalmine söylemediği topluva ayrıcı bir basfını söylüyorum. Deccal şaşıdır. Kötü kılavuzdur. Allah ise şaşı değildir. İnsanları Doğru yola, irşad buyurur. Ben Ebu Hruyre'den işittim. Şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat edin. Size detçela ait bir hadis haber vereceğim ki hiçbir peygamber kendi kalbine onu söylememiştir. Onun bir gözü kördür. Şu da muhakkak ki cennetin ve cehennemin yalancı misalleri de onunla beraber gelecektir. Fakat onun cennet diyeceği şey, cehennemin cehennem diyeceği de cennetin ta kendi misalidir. Nuh onun tehlikesini kalmine haber verip sakındırdığı gibi ben de size o tehlikeyi haber verip uyarıyorum. bu Said radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Nuh'un ümmeti gelir. Yüce Allah ona emirlerimi ümmetime tebliğ ettim mi buyurur Nuh. Evet ettim ey Rabbim der. Bunun üzerine Allah onun ümmetine Nuh size tebliğ etti mi buyurur. Nuh'un ümmeti de hayır bize hiçbir peygamber gelmedi derler. Bunun üzerine Allah Nuh'a senin tebliğ ettiğine kim şehadet eder buyurur. O da Muhammed'in ümmeti Muhammed ile ümmeti der. Sonra Muhammed ile ümmeti Nuh'un ümmetine Allah'ın Hükümlerini tebliğ ettiğine dair şehadet ederiz derler. İşte bu beyanın zikri olan Allah'ın şu kavridir. Böylece sizi vasat bir ümmet yapmışızdır. İnsanlara karşı şahit olasınız. Bu peygamber, peygamber de sizin üzerinizde tam bir şahit olsun diye. Bakara suresi 143. ayet. El vasat adaletli demektir. Bize Ebu Hayyan Ebu zurdan tahtis etti ki Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz bir yemek davetinde peygamberin beraberindeydik. Peygambere bir kol ayırıp önüne konuldu çünkü peygamber etin bu kısmını severdi. Peygamber ondan ön dişleriyle bir lokma kopardı ve şöyle buyurdu. Ben kıyamet gününde bütün insanların seyidiyim, yani efendisiyim. Bu neden bilir misiniz diye söze şöyle devam etti. Allah kıyamet gününde dünyada önce ve sonra gelip geçmiş bütün insanları düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle düz ve geniş bir saha ki orada bakan kişi onların hepsini görecek ve çağrıcı seslenince sesini bütün mahşer halkına işittirecek. Biz de güneş insanlara yaklaşacak. Bu sırada insanların bazısı içinde bulunduğunuz, size ulaşan şu gamlı hali görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Size Rabbinize delalet edecek bir şefaatçi bulmak çaresine baksanıza diyecek. Bunun üzerine mahşer halkının bazısı da babanız Adem'dir ona gidin der. Akabinde ona gelirler. Ya Adam, sen beşerin babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Ve sana kendi tarafından olan bir ruh ile hayat üfürdü. Meleklere emretti de onlar sana secde ettiler. Allah seni cennette yerleştirdi. Sen bizlere Rabbin katında şefaat eylesen ya içinde bulunduğumuz ve bize ulaşan şu azıklı hali görüyorsun işte derler. Adam da. De, Rabbim bugün öyle öfkeli oldu ki Bundan önce bunun gibi öfkelenmemiş Bundan sonra da bununla beraber öfkelenmez Bununla beraber Rabbim beni o ağaçtan meyletmiş iken Ben ona asi olmuştum Şimdi ben kendimi düşünüyorum Vah nefsim, vay nefsim Siz de benden başka bir şefaatçiye gidiniz Nuh'a gidiniz der Onlar Nuh'a varırlar Ya Nuh sen yeryüzü ahalisine gönderilen Resullerin birincisisin. Allah sana Kur'an'da çok şükreden kul, İsra suresi 3. ayette adını verdi. Bizim içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu görüyorsun. Bize erişen musibeti görmektesin. Bizlere Rabb katında, Rabbin katında şefaat etsen ya dediler. Nuh peygamber de Rabbim bugün öyle öfkeledir ki, ne bundan önce böyle öfkelenmiş ne de bundan sonra da bunun benzeri öfkelenir. Ben de nefsimi düşünüyorum. Vay nefsim, vay nefsim. Şimdi o şanlı peygamber Muhammed'e gidiniz sizler. Bunun üzerine insanlar bana gelirler. Ben de hemen arşın altında secdeye kapanırım. Sonra Allah tarafından ya Muhammed başını kaldır, şefaat et. Şefaatın kabul olmayacak, iste dilediğin sana verilecektir buyurur. Ravi Muhammed İbni Ubeyd, ben hadisin kalanını ezberlemiyorum demişti. Çünkü uzundur ve başkalarının rivayetlerinden de bilinmiştir. El Esmet İbni Yezid'den ona da Abdullah İbni Mesut Radiyallahu Han haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ammen'in okuyuşu gibi Fehelmin Müttekir El-Kamer suresinde altı kere şeklinde okumuştur. Altıncı bab Ve İlyas şüphe yok ki gönderilmiş peygamberlerdendi. O vakit kavmine şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? O en güzel yaradan sizinle evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Bale tapıyorsunuz? Fakat bunlar onu teksip ettiler. Şüphesiz bunlar da elbette cehennem cehenneme ihrazen getirilenlerdendir. Allah'ın ihrazına erdirilmiş kulları bunlardan müstesna. Biz ona sonra gelenler içinde iyi bir nam bıraktık. Bizden selam, iyileşe şüphe yok ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikat o mümin kullarımızdandı. Safvat suresi 123'ten 132. ayetlere kadar. İbn Mesut ile İbn Abbas'tan İlyas İdris'ten ibarettir. Dedikleri zikr oluyor. Yedinci bab İdris Aleyhisselam'ın zikri babı. Ki o nuhun babasının dedesidir. Nuh'un dedesidir de deniliyor ve Yüce Allah'ın biz onu pek yüce bir yere yükselttik. Meryem suresi 57. ayeti kavli. Abdan şöyle dedi. Bize Abdullah ibni Mübarek haber verdi. Bize Yunus İbni Zeyd Ezduhri'den haber verdi. Bize Ahmet İbni Salih tahsis etti. Bize Ambes'e tahtis etti. Bize Yunus tahtis etti ki i̇bn Şihab şöyle demiştir. emes dedi ki Ebu Zer radiyallahu anh şöyle tahtis ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <gülüyor> Mekke'deyken içinde bulunduğum evin tavanı ansızın yarıldı. Sibril indi. görsümü yardıktan sonra içini zemzem suyu ile yıkadım. Sonra Hikmet ve iman ile dolu altın bir getirip içindekini göğsümün içine boşalttı. Ve göğsümü kapadı. Sonra elimden tutup beni semaya doğru çıkarttı. Yine en yakın semaya vardığımızda Cibril o semanın bekçisine aç dedi. Kimdir o dedi. Bu Cibril'dir dedi. Beraberinde kimse var mı dedi. Muhammed benimle beraberdir dedi. Ona gelsin diye haber gönderildi mi dedi. Evet gönderildi aç dedi. En yakın semanın üstüne çıkınca bir de gördüm ki bir kimse oturmuş. Sağ tarafında bir takım karaltılar. Sol tarafında bir takım karaltılar var. O kimse sağ tarafına baktığında gülüyor. Sol tarafına baktığında ağlıyor. O zat merhaba Salih Peygamber ve Salih oğul dedi. Cibril'e bu kim diye sordum. Adem Aleyhisselam'dır dedi. Sağında ve solunda olan karaltılar da evlatlarının ruhlarıdır. Sağında olanlar cennet ehli, sol tarafında olanlar karaltılar da cehennem ehlidir. Sağına baktıkça güler, sol tarafına baktıkça ağlar dedi. Sonra Cibril beni ta ikinci semaya çıkarttı. Dökçesine aç dedi. Dökçesi de evvelkilerinin söylediklerini söyledikten sonra kapı açtı. Enes dedi ki Ebu Zer Resulullah'ın semalarda Adem, İdris, Musa, İsa, İbrahim peygamberleri bulduğunu söyledi de her birerlerinin menzillerinin nerelerde olduğunu ayrı ayrı söylemeyip yalnız Adem'in en yakın semada İbrahim'i 6. semada bulmuş olduğunu söyledi. Yine Enes dedi ki Sibri'nin Resulullah'la birlikte İdris peygambere uğradıklarında İdris Merhaba Salih Peygamber Salih kardeş demiş. Peygamber demiş ki bu kim diye sordum. Cibril bu İsa'dır dedi. Sonra Musa'ya uğradım. O da merhaba Salih Peygamber. Salih kardeş dedi. Bu kimdir diye sordum. Cibril bu Musa'dır dedi. Sonra İsa'ya uğradım. O da merhaba Salih Peygamber. Salih kardeş dedi. Bu kim dedim. Cibril bu İsa'dır dedi. Sonra İbrahim'e uğradım. O da merhaba Salih Peygamber, Salih oldu dedi. Bu kimdir dedim Cibril, bu İbrahim'dir dedi. Muhammed İbni Şehab dedi ki ve bana İbni Hazım haber verdi ki İbni Abbas Ebu Habbe el Ensari şöyle diyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sonra Cibril beni yukarıya götüre götüre nihayet kaza ve takdir kalemelerinin cızırtılarını duyacak yüksek bir yere çıktım. Yine İbni Hazım ile İbni Malik radıyallahu anh şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O zaman Allah benim üzerime ve ümmetimin üzerine elli namaz farz kıldı. Bu farziyeti yüklenerek döndüm. Derken Musa'ya rast geldim. Musa bana ümmetine ne farz edildi dedi. Ümmetim üzerine elli namaz farz edildi dedim. Musa Rabbine de şefa şefaat et çünkü ümmetin buna takat getiremez dedi ben de dönüp Rabbime müracaat ettim Allah bir kısmını indirdi ben de Musa'nın yanına dönüp bir kısmını indirdi dedim o yine yukarıdakilerin benzerini zikredip Rabbine müracaat et çünkü ümmetin takat getiremez dedi bu defa Allah bir kısmını indirdi ben yine Musa'ya dönüp bunu kendisine haber verdim Musa yine Rabbine müracaat et çünkü ümmetin buna takat getiremez dedi. Dönüp bir daha Rabbine müracaat ettim. Allah onlar beştir yine onlar ellidir. Benim nezdimde söz yani hüküm ve kaza tebdil olunmaz buyurdu. Musa'nın yanına döndüm o yine Rabbine dön dedi. Ben de artık Rabbimden utanır oldum dedim. Sonra Cibril Sibretu tahaya birlikte varıncaya kadar gitti. Sidre'yi öyle acayip ve garip bir takım renkler kaplamıştı ki onlar nedir bilemem. Sonra cennete girdirildim ki içinde birçok inci kutbeler vardı. Toprağı da misk idi. Sekizinci bab. Yüce Allah'ın şu kavli babı. Ağda biraderleri hudu gönderdik. Ey kavmim dedi Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir tanrınız yok. Siz Allah'a karşı yalan düzenlerden başka kimseler değilsiniz ey kavmin. Ben bunu, bu tebliğimi mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala akıllanmayacak mısınız? O kavmin Rabbinizden bir mağfiret isteyin. Sonra yine ona... Tevbe edin ki üstünüze gök de, gökten bol bol feyizini göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Gülekar olarak yüz çevirmeyin dedik. dediler ki Ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı bırakıcı değiliz. Sana inanıcılar da değiliz. Biz tanrılarımızdan kimi seni fena şartmış demekten seni fena çarpmış demekten başka bir şey söylemeyiz. Hud dedi ki, Allah'ı hakiki şahit gösteririm ve siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak tutmakla devam ettiğiniz şeylerden katiyen uzağım. Artık bana topyekun istediğiniz tuzağı kurun. Sonra bana mühlet de vermeyin. Şüphesiz ki ben kendimin de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenit dayandım. Yürür hiçbir mahluk hariç olmamak üzere hepsinin alnından tutan O'dur. Benim Rabbim hakikaten doğru bir yol üzerindedir. Eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diyeyim? Ben size ne ile gönderilmişsem işte size onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de ona hiçbir şeyle zarar yapamazsınız. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyin üstünde bir nihahbandır. Vaktaki azap emrimiz geldi. Hud'da mahiyetindeki müminleri de bizden bir rahmet olarak selamete erdirdik. Onları ağır azaptan kurtardık. İşte at kavmi, onlar Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine asi oldular. İnatçı her zorbanın Emri ardıncaya gittiler. Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Al-Kalmi Rabbine küfür Gözünüzü açın ki hudun kalmi de kalmı olan ada ilahi Rab, rahmetten ebedi uzaklık verildi. Kutsûresi 50 ve 60. 50. Ay 50. ayetten 60. ayete kadar. Adın biraderlerini ki onlar evvel ondan sonra da birçok peygambere gelip geçmişti hatırla. Hani o ahkaftaki kalmini Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Hakikatte ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum diye tehdit etmişti. Dediler ki sen bize tanrılarımızdan döndürmen için mi geldin? Öyleyse bizi tehdit etmekte olduğu şeyi eğer doğru söyler söyleyenlerden sen getir bize Hud dedi ki ilim alacak Allah'ın nezdindedir ben size gönderdiğim şeyi tebliğ ediyorum bununla beraber ben sizi bilmezler bir ruhu olarak görmekteyim artık ki onu vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görmüşlerdir dediler ki bu bize yağmur verici bir buluttur Hud hayır bu çar çabuk gelmesini istediğiniz şeydir bir rüzgardır ki onda elem verici bir azap vardır. O Rabbinin emriyle helak edecektir dedi. İşte onlar bu hale, o hale geldiler ki meskenlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte günahkarlar onu biz böyle cezalandırırız. Ant olsun ki size bile vermediğimiz cihetlerden biz onlara kudret vermiştik. Onlara kulaklar, gözler, gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne gönülleri onlara hiçbir şeyle fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Nihayet eyleme geldikleri şehit çepeçevre kendilerini kuşatıverdi. Ahkâh suresi 21.'den 26. ayete kadar. Ve bu babda Ata ibni Ebi Rebahtan ve Süleyman İbni Yesar'dan bu ikisinin de Ayşe,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 bu müddet içerisinde nasıl ölüp yıkıldığını görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma küçükleriydiler. idiler. Şimdi onlardan bir kalan görüyor musun? Hakka suresi 6 ve 8. ayetler. Buhari şöyle dedi. Rihin, sarsarin, şiddetli haddi aşan demektir. Sufyan İbni Uyayn'e dedi ki Rüzgar kendisini tevkil edilmiş olan melekler üzerinden açtı. Onlara itaat etmedi demektir. Yahut melekler üzerine tecavüz etti. Yani ölçüsüz, tartısız olarak çıktı denildi. Sahara aleyhim, Allah o rüzgarı kavmin üzerine yedi gece sekiz gün salıverdi, musallat etti demektir. Husumen daha arkaya demektir. Sen o müddet içerisinde o kavmi Sanki içleri bomboşulma küçükleri gibi yere serilmiş görürdün. Sen onlardan bir kalan görüyor musun? Bakiye yani geriye kalan demektir. Mücahit İbni Cebir'den, o da İbni Abbas radıyallahu anh'dan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sabah rüzgarı ile nusrat olundum. at kavmi de Debur rüzgarı ile felak olundu buyurmuştur. Buhari şöyle dedi ve Muhammed İbni Kesir Sufyan es Serviden o da babası Said İbni Mesut es Esserbi'den o da Abdurrahman Ebu, İbni Ebu Num'dan söyledi ki Ebu Said Radiyallahu anh söyle demiştir. Ali Yemen'den peygambere toprağından artılmış bir miktar altın cevheri göndermiştir. Peygamber bunu şu dört kişi arasında paylaştırdı. El-Akra, İbni Habis, el Hamzali, Sonra El-Mücasi, Uyeyne, İbni Bedir, El-Fezari. Zeydet-Tahi, sonra da Nebhan oğullarından biri ve Alkama, İbni Ulasete, El-Amiri. Sonra Kilab oğullarından biri arasında. Bu taksim Kureyş ve ensar öfkelendiler bu. Taksim'e Kureyş ve Ensar öfkelendiler ve Peygamber Mecl halkından başkalarına veriyor da bizleri bırakıyor dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak bu mal ile onları İslam'a alıştırıyorum buyurdu. Bunun üzerine iki gözü çökük yanağının elmacık kemiği çıkık, alnı yüksek güz sakallı, başı tıraçlı bir adam öle geldi ve Allah'tan kork, Ya Muhammed dedi. Peygamber de ben askerlik edersem Allah'a kim itaat eder? Allah beni yer ahalisi üzerinde emin kılmaktayken sizler beni emin saymıyor, güvenmiyor musunuz? buyurdu. Bu sırada bir kimse peygamberden o şahsı öldürme izni istedi. Zannediyorum ki bunu isteyen Halid İbni Velid'di. Peygamber de bu istekten onu menetti. O sert bedevi geri dönünce peygamber arkasından şunun soyundan yahut bunun arkasından öyle bir kavim türüyecektir ki onlar Allah'ın kitabını okuyacaklar fakat bu onların boğazlarından ileriye geçmeyecek. Onlar okun avı surat ve delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Onlar İslam ahaliyi öldürecekler de putların sahiplerini terk edecekler. Yemin olsun eğer onlar zamanla eriseydi muhakkak ki onları at kavminin öldürülüşü gibi öldürürdüm buyurdu. El-Esved şöyle demiştir: Ben Abdullah İbni Mesud'a işittim. O ben peygamberin El-Kamer suresindeki şu Helmin müttekir ayetini böyle idgam ile okurken işittim Dedi. 10. bab, 3, ve me, 3 kıssası ile ilgili Yüce Allah'ın şu kabili. Onlar dediler ki, Ya karneyin hakikat mevcut bu yerde fesat çıkaran çıkaran kavimlerdir. Bizim onlar arasında bir set yapma üzerine sana bir vergi verelim mi? Keh Suresi 94. ayet kavli babı ve yine Yüce Allah'ın şu kavli. Sana Zulkarneyn'i sorarlar. De ki, onun halinden de haber söyleyin. Hakikat biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona muhtaç olduğu her şeyden bir sebep verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin bastığı yere ulaşınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Bunun yanında da bir kavim buldu. Dedi ki, Yaz Zulkarneyn. Dedik ki, ''Ya zelkarneyn, onları ya azaba uğratmadan yahut haklarında güzel etrafını tutmanda serbestsin.'' Dedi, ''Kim zulmederse ona azap, azaba uğratacağız. Sonra da Rabbine döndürülür de o da kendisini şiddetli bir azaba uğratır. Ama kim iman eder güzel de amel eylerse onun için güzel bir mükafat vardır.'' Ona emrimizden kolayını söyleyeceğiz. Sonra o başka bir yol tuttu. Nihayet üstüne Güneş'in ilk önce doğduğu yere ulaştığı zaman onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki biz onlar için buna karşı korumayacak hiçbir siper yapmamıştık. İşte Zülkarneyn'in işi böyleydi. Halbuki onun yanındakilerin hepsini biz ilimle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde hemen hiçbir söz anlamaz bir kavim buldu. Onlar dediler ki Ya Zemkarne'nin hakikat, yer, düş, yerde fırsat, yerde fesat çıkaran kabilelerdir. Bizimle onlar arasında bir set yapmanın üzerinde sana bir vergi verelim mi? Dedi ki Rabbimin benim için dolandırdığı nimet daha hayırlıdır. Haydin siz bana bedeni kuvvetli yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir mania yapayım. Bana demir kütleleri getirin. O karşılıklı iki dağın iki yanını tam denkleştirdiği vakit üfleyin dedi. Nihayet o demiri bir ateş haline koyduğu zaman da getirin bana dedi. Üstüne erimiş bakır dökeyim. Artık onu aşmaya da Güç yetiremediler, onu delmeye de muhtedir olamadılar. Bu dedi Rabbimin bir Rabbinden bir merhamettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu dümdüz yapar. Rabbimin vaadi haktır. Kes suresi 83'ten 98. ayetlere kadar. Bu hadi şöyle dedi. Zuber al hadi, Zuber'in vahidi Zubredir. O da parça demektir. Hatta İza Seva Beyne Sadefeyn İbni Abbas'tan denilir ki, Beyne Sadefeyn iki dağ arası demektir. Veseddeyn iki dağdır. Harcen, ediren demektir. Üfürün, körükleyin dedi. Nihayet o demiri bir ateş yapınca getirin üzerine erimiş bakır boşaltayım dedi. Yani üzerine kurşun dökeyim ve bu erimiş demirdir deniliyor. Keza erimiş bakırdır da deniliyor. i̇bn Abbas en Nuhasu yani bakır demiştir. Femestetâ u en yazharun. Artık onun üzerine çıkmaya güç yetiremezler. Onun üzerinde yükselemezler demektir. İstetâ etâtu lehu iste'fale'dir. T'nin hafsı ile hareketinin hemze halinden dolayı estâ yapıldı da estâ yes'ti'u denildi. Lakin bazıları istâ yes'ti'u dediler. Ve ikincisi de T ile ve mas'tâ u lehul nakben okudular. Dedi ki bu set Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin varlığı gelince o bunu dümdüz yapar. Dakkâ'ı onu yere yapıştırır demektir. Nekatul dakkâ'ı öykücü olmayan sıkı düz deveye denilir. Arızdan el dehtâh böyle yapışık düz olan bir yerdir. Nihayet yerde böylesi katılasır ve birbirine yapışır da yükselmez. Rabbinin vaadi haktır. O gün biz onları birbiri içinde dalgalanır halde bırakmıştık. Artık sıra Sura üfürülmüştür. Bu suretle hepsini derleyip devleyip toplamıştır. Kehf sureti 99. ayet. Helak ettiğin bir memleket ahalisinin hakikaten maşere dönmemeleri imkansızdır. Nihayet cümletti açılıp da her tepeden saldıracakları ve gerçek vaat olan kıyamet yaklaştığı vakit işte o zaman o küfürlerinden gözleri Hemen belerip kalacak. Eyvah bizlere doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır biz zalim kimselerdik diyecekler. Hel El enmiya Sûreti 95-97. ayetler. Katede, hadep tepedir demiştir. Bir adam peygambere ben setti, beyaz, siyah, kırmızı çizgilerle süslenmiş burt yani çubuklu kumaş ve elbise gibi gördüm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Evet sen onu sahih olarak gördün. Sen doğru söyleyicisin buyurdu. <gülüyor> Ebu Seleme'nin kızı Zeynep, Ebu Sufya'nın kızı o muhabibeden o da peygamberin zevcesi Cahş kızı Zeynep'ten şöyle tahsis etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde telaşla Zeynep'in yanına girmişti ve La İlahe İllallah Ruhku yaklaşan bir şeyden büyük bir fikreden dolayı Vay Arab'ın haline Bugün Sümeyş'ün Settin'den şunun gibi bir delik açıldı buyurup Baş onu takip eden şehadet parmağını halka yapmıştı Bunun üzerine cahş Zeynep Ya Resulullah içimizde bu kadar salih kimseler varken Biz helak olur muyuz diye sordu Resulullah evet Ahlaksızlık ve masiyet çoğaldığı zaman helak olursunuz buyurdu. Bize Abdullah İbni Tavus'un babası Tavus'un, o da Ebu Hureyri'den takip etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün Yerçüme Meccü'nün settinden şunun gibi bir delik açıldı buyurmuş ve eliyle 90 bağlayarak bu deliği işaret yapmıştı. Bize Ebu Salih Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu aleyhi sellem, etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Diye Allah Adem'e ya Adem buyur. Adem de ki mes vel -hayru tekrar cevap ediyorum beni tekrar mesut kal bütün Hayruf'un elindedir der. Bunun üzerine Allah cehenneme girecekleri halk arasından seçip çıkar buyurur. Adem cehenneme girecekleri miktarı ne kadardır der. Allah elbim kişiden 999'u diye cevap verecek ve Allah Adem'e böyle buyurduğu sırada bunun verdiği şiddetli korkudan çoğunun başı ağrır. Her gebe kadınla çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı tek çetindir. El-Had Suresi 2. Ayet Sahabeler ya Resulallah o binde bir hangimiz olabilir dediler. Resulullah size müjdeler olsun. Sizden bir kişiye mukabil, sizden bin kişi cehenneme gönderilecektir buyurdu sonra da hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennet ahaliyetinin dörtte biri olacağınız olmuyorum bu müjde üzerine biz Allahu Ekber dedik Resulullah yine ben sizin cennet ahaliyetinin ehlinin üçte biri olmanızı umarım buyurdu biz yine tekbir getirdik bu sefer Resulullah ben sizin cennet ahaliyetinin yarısı olmanızı umarım buyurdu biz de yine Allahu Ekber diye tekbir getirdik ve en sonunda Resulullah sizler vaasiat halkının içinde ancak beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir tüy mesabesindeyseniz yahut siyah bir öküzün derisindeki sanki beyaz bir tüy gibisiniz buyurdu. 11. bab yüce Allah'ın şu kavli babı. İyilik yapan olarak kendisini Allah'a teslim eden İbrahim'in Allah'ı bir Tanıyıcı dinine tabi olan kimseden daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i bir dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayet. Hakikaten İbrahim başlı başına bir ümmetti. Allah'a ütaatkardı. Batıl günden uzak bir muvahibdi. O hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. O Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş, kendisini doğru yola iletmişti. Biz ona dünyada bir güzellik vermiştik. Şüphesiz o ahirette de mutlaka tarihlerdendir. Sonra sana muahit bir Müslüman olarak İbrahim'in dinine uy. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı diye vahyettik. El-Nahl Suresi 120-123. ayetler. İbrahim, pek çok tazarlı ve niyat eden gerçekten sabırlı bir zat idi. Tevbe sureti 114. ayet. Ebu Meyser'e El-Evvah Habeş dilinde Errahim demiştir. Bana sahip İbni Cübeyr İbni Abbas radiyallahu anh'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler yalın ayak vücudunuz çıplak. Eylik yerleriniz sünnetsiz olarak olacaksınız buyurdu. Sonra hatırla o gün ki biz göğü kitapların sahibesini düşürüp büker gibi düşüreceğiz. İlk yaratışlar nasıl başladıysa üzerimizde muhakkak bir vaat olarak yine iade edeceğiz. Hakikatte failler biziz. Enbiya Suresi 104. ayetini okudu ve şöyle devam etti. Kıyamet günü peygamber peygamberlerden ilk elbise giydirilecek kişi İbrahim'dir. Yine kıyamet günü Sahabelerimden bazı kimseler yakalanıp sol tarafa, cehennem tarafına götürülürler. Ben hemen onlar benim sahabelerimdir, benim sahabelerimdir derim de bana emin ol ki sen bunlardan ayrıldığımdan beri onlar Türkçelerine basarak geri dönmüş müddetlerdir diye cevap verilir. Ben de Allah'ın salih kulu ve peygamberi İsa'nın dediği gibi derim. Ben işlerinde bulunduğum müddetçe, Üzerinde bir kontrolcüydin fakat sen beni içlerinden alınca üstlerindeki nigahdan yalnız sen oldun. Zaten sen her zaman her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer kendilerine azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları mağfiret edersen mutlak galip yegane hüküm ve hükme sahibi olan hakikaten sensin. Sen, Maide suresi 117-118. ayetler. Ebu Said el-Makbubi'den, Ebu Said el-Makbubi'den, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan haber verdi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam buyurmuş. Kıyamet gününde İbrahim, kendi babası Azer ile Azer'in yüzü üzerinde bir siyahlık ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. İbrahim babasına ben sana dünyadayken asi olma demedim mi der. Babası da ona işte bugün ben sana asi olmayacağım der. Bunun üzerine İbrahim ey Rabbim sen bana insanların yeniden dirilti, diriltilecekleri gün beni rezil ve lüşvay etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi Allah'ın rahmetinden çok uzak olan babamın vaziyetinden daha Arlandırıcı ve utandırıcı hangi rüsvaylık olabilir Yüce Allah da Ya İbrahim ben cenneti kafirlere haram kılmışımdır buyurur. Bundan sonra Yüce Allah tarafından Ya İbrahim şu iki ayağının altındaki ne dezenler? İbrahim bakar ayakları arasında kana bulanmış bir tutman görür ki İbrahim'in babası bir çirkin surete çevrilmiştir. Bu çirkin manzara üzerinde onun ayaklarından yakalanır ve ateşe cehennemin içine atılır. Bu Ukayr İbni Abdullah İbni Abbas'ın hizmetçisi Kureyb'den tahsis etti. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Fetih günü Beyt'e yani Kabe'ye geldi. Kabe'nin içinde İbrahim ile Meryem'in resimlerini buldu da dikkat edin. Kureyş'e ne oluyor? Muhakkak ki onlar içinde suret bulunan bir eve meleklerin girmeyeceğini istmişlerdir. İşte şu İbrahim elinde fal okralıyla suretlendirilmiş. İbrahim'in bunlara kısmet araması, bunlarla kısmet araması nasıl olur? O bundan masumdur buyurdu. İklim eden, o da i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin Kabe'de yapmış oldukları resimleri görünce beytin içine girmedi. Nihayet emretti de o resimler giderildi. Peygamber İbrahim ve İsmail'in suretlerini ellerinde ezlem denilen fal kalemleri olduğu halde gördü. Ve Allah bunları yapanları öldürsün. Allah'a yemin ederim ki bu iki Peygamber hiçbir zaman böyle fal kalemleriyle kısmet aramamış ve istememişlerdir buyurdu şey senden, o da Ebu Hureyü'ne şöyle taksit etti Resulullah'a Ya Resulallah insan insanların Allah yanında en çok kerem ve ihsanın nail olanı kimdir diye soruldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hayır işlemek yönünden en takvalı olanıdır buyurdu Sual soranlar, biz senden amel kemer kerem sahibi olan kişiyi sormuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah öyleyse şeref yerinden de Allah'ın peygamberi Yusuf'tur. Yusuf Allah'ın peygamberi Yakub'un oğludur. O da Allah'ın peygamberi İshak'ın oğludur. O da Halilullah İbrahim'in oğludur buyurdu. Sual soranlar, biz sana bundan da sormuyoruz dediler. Bu defa Resulullah sizler Arap teceresinin atıllarından. Ana soylarından soruyorsunuz. Arap'ın cahiliye zamanında hayırlı olanları ilim üzerine hareket ederse İslam devrinde de en hayırlılarıdır buyurdu. Ebu Usamiya Hammad İbni Seleme ile Muhtemir İbni Süleyman bu hadise yine Ubeydullah el-Umariden, o da Said el-Makburi'den, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere söylediler. Bize Semura İbn-i Cünder radıyallahu anh etti ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece bana ziyamda her zaman gelen iki melek Cibri ve Mikail geldi. Bunlarla beraber gittik nihayet uzun boylu bir kişinin yanına vardık ki göğe doğru düşülen boynun uzunluğundan onun başını hemen hemen göremiyordum. O uzun boylu zat İbrahim Halil sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bize Abdullah İbni Al Mücahit İbni Cebir'den haber verdi ki o İbni Abbas radıyallahu anh'tan işitmiştir. İbni Abbas tetkali zikredip onun iki gözünün arasında kafir yahut da yazılmıştır dediler. İbni Abbas ben bunu Resulullah'tan işitmedim. Fakat Resulullah şöyle buyurdu. İbrahim'e gelince onu görmek isterseniz kendisini kast ederek Sahibimize bakınız. Musa ile buğday renkli, etli ve toplu gövdelidir. Musa ise buğday renkli, etli ve toplu gövdelidir. Lifle yuvarlanmış kızıl bir deve üzerinde Ezrak vadisi içinde akıp gidiyordu sanki. Şimdi ona bakıyor gibiydim. Ebu Zinat'tan o da El-Araç'tan tahsis etti ki Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam 80 iken Şam yakınındaki Kaddum, Kaddum'da sünnet oldu buyurdu. Bize Ebu Zünat şehtesiz Kaddum'la diye tahsis etti. Bu hadis Ebu Zinat'tan rivayet etmekte Abdurrahman İbni İshak Şuaid'e mutabihat etmiştir. Yine bunu Ebu Hureyri'den rivayet etmekte şu ayda yahut da Abdurrahman İbni İsaka acılan mutabihat etmiştir. Ve yine bu hadisli Muhammed İbni Amr Ebu Seleme'den o da Ebu Hureyli'den olmak üzere rivayet etmiştir. Bana Celil İbni Hazım Eyüp es Sahtiyan'dan o da Muhammed İbni Sirim'den haber verdi ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim salat ve selam yalnız ona üç defa başka manaya çevirerek, İbrahim salat ve selam yalnız ona üç defa başka manaya çevirerek yalan söylemiştir buyurdu. Muhammed İbni Silin'den o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan taksit etti. O şöyle demiştir. İbrahim peygamber yalnız üç defa yalan söylemiştir. Bunlardan ikisi aziz ve olan Allah'ın zatı ve rızası içindir. Putla tapanlara ben hastayım demesi, belki putların şu büyüğü bu kırma işini işlemiştir demesi. Resulullah üçüncüsü için şöyle demişti. İbrahim günün birinde bir kadın güzeli olan eşi Sare ile beraber ansızın cebbarlardan azılı bir zalimin memleketine vermişti. Adamları şu tarafından zalim hükümdara şehre yolculuk üstünde gelmiştir. insanların en güzelidir kadın vardır diye haber verildi. Zalim Melik İbrahim'e <gülüyor> haber gönderdi. Geldiğinde sahreden söz ederek bu kadın kimdir diye sordu. İbrahim din yönünden kız kardeşim dedi. Sonra İbrahim Sare'nin yanına geldi ve ya Sare yeryüzünde bizim iman ettiğimiz esaslara benden ve senden başka iman eden hiçbir kişi yoktur. Bu Melik bana seni sordu. Ben de ona senin benim kız kardeşim olduğuna haber verdim. Sakın benim sözümü yalan çıkarma dedi. Arkasından zalim Melik Sare'ye elçi gönderip çağırdı. Sare onun yanına girince Melik Eliyle Sari'ye uzanmaya davrandı da bu anda adam bir hale yakalandı, nefesi boğuldu. Hemen Sari'ye benim için Allah'a dua et, ben sana zarar vermeyeceğim dedi. Sari de Allah'a onun çözülmesi için dua etti. Dua akabinde adam o halden verildi Sonra Sari'ye ikinci defa uzandı. Bu sefer de birinci tekinden yahut ondan daha çıktı hale yakalandı. İşte sari'ye yakalandı. ''Benim için Allah'a dua et, ben sana zarar vermeyeceğim.'' dedi. Sarı yine dua etti. Yine çözüldü ve kapıcılardan bazısını çağırdı da, ''Sizler bana insan getirmediniz. ''Sizler bana ancak bir şeytan getirdiniz.'' dedi. Akabinde Hacer-i hizmetçi olarak hediye etti. Sare İbrahim'e geldi, İbrahim dikenmiş namaz kalıyordu. Eliyle mehye, yani halin nedir diye işaret etti. Allah kafirin yahut fazilin tuzağını kendi göğsüne çevirdi ve Hacer'i de bana hizmetçi verdi, dedi. Ebu Hureyre işte bu Hacer sizin ananızdır ey Fema oğulları, demiştir. Bize İbni Abdullah Hamid İbni Cüreyd'den, o da Said İbni Musayyid'den, o da Unluşşerik radiyallahu Allah'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alaca kelerin öldürülmesini emretmiş ve o İbrahim peygamber ateşe atıldığı zaman İbrahim'in üzerine ateşi olduğunu buyurmuştur. Bana İbrahim Alkame'den tahsis etti. Abdullah İbni Mesud şöyle demiştir. İman edenler bununla beraber imanlarına haksızlıkla haksızlıkla da buluş, bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı kendilerindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. Enam ki 82. ayeti indiği zaman bizler Ya Resulallah, hak hangimiz nefsine zulmetmez dedik. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sizin der olduğunuz gibi değildir. İmanlarla zulüm karıştırmayanlar demek şirk karıştırmayanlar demektir. Sizler Nuhman'ın kendi oğluna söylediği sözü işitmediniz mi? Olcağızım. Allah'a ortak koşma. Çünkü Şiit elbette büyük bir zulümdür. Nuhman suresi 13. ayet. 12. Bab. Yedif Fune. suresi 94. ayet. Yürüyüşte sürat eylemektir. Ebu Hureyze radıyallahu anh söyleyemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bir gün et yemeğe getirildi. Peygamber şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah kıyamet gününde evvelkilerin ve sonrakilerin hepsini düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle düz ve geniş bir saha ki, orada çağrıcı seslenince sesini herkese duyulabilecek ve bakan kişinin gözü maşer halşına bir bakışta görebilecek. Bir de güneş bütün sıcaklığıyla insanlara yaklaşacağız. Şefaat hadisini şuraya kadar zikretti. İnsanlar İbrahim'e varırlar ve ey İbrahim, yeryüzündeki insanlardan Allah'ın peygamberi ve Allah'ın dostu bir zatsın. Rabbine hakkımızda şefaat istersen, şefaat etsen derler. O da ben şefaat makamında değilim der de, dünyada söylemiş olduğu yalanları zikreder ve vay nefsim, vay nefsim, sizler Mursa'ya gidelir der. Bu hadisi peygamberden rivayet etmekte Ebu Hureyla Enes İbni Malik mutafak etmiştir. <gülüyor> Sayı o da İbni Abbas s.a.v. Tan Tanrıs ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah İsmail'in anası Hacer'e rahmet etsin. Şayet o suyu acele havuzlamış olmayaydı elbette zemzem akar bir ırmak olurdu buyurmuştur. Ve el Ensari Muhammed İbni Abdullah şöyle demiştir. Bize İbni Cüreyf tahsis etti. Ama Kesir İbni Kesir bana tahsis edip şöyle dedi. Ben Osman İbni Ebi Süleyman'la beraber Said İbni Cübeyir'in mahiyetinde oturmuştuk. Said İbni Cübeyir İbni Abbas bana şöyle böyle tahsis etmedi. Fakat şöyle şöyle söyledi dedi. İbrahim İsmail ve anası Hacer ile Mekke'ye yöneldi. Hacer, İsmail'i emziriyor haldeydi. Kadının beraberinde bir de sutulumu vardı. O, bu hadisi peygambere yükseltirdi. Sonra İbrahim, Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'le beraber Mekke'ye geldi.